Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Radyo Havan'da paslaşmalarda tekrar birlikteyiz Bir haftalık aradan sonra Geçtiğimiz hafta maalesef Üzüntü verici bir olay yaşadık. Türk futbolunun, Türkiye futbolunun daha doğrusu efsane futbolcularından Lefter Küçük Andoğun kaybettik. 1924 doğumlu Fenerbahçeli efsane hayata gözlerini yumdu geçtiğimiz cuma günü. Yaklaşık bir sene önce daha doğrusu 2010 yılının Aralık ayında Attina'da rahatsızlanmıştı. Orada bir seyahatteydi. Rahatsızlanmıştı. Türkiye'ye getirilmişti dönemin. Daha doğrusu hali Hazreti'de öyle. Aziz Yıldırım dışarıdaydı o zaman. Fenerbahçe Başkanı ve özel uçak gönderip Lefter'i Türkiye'ye getirmişti. O da çünkü buraya burada ölmek istiyordu. Eğer e, ileşemeyecekse. Böylesine bu topraklara bağlı bir insandı. Büyük adının aşığıydı. E, kendisi Taksim Spor'da e, futbola başlıyor. Taksim Spor e, bir zamanlar Türk Futbolu'nun en önemli futbolcu kaynaklarından biriydi. Bu kulüp aynı zamanda Taksim Spor aynı zamanda Hrantink'in de futbol oynadığı bir kulüptü. Malumunuz yarın Hrantink'in de ölüm yıl dönümü. Ocak ayı aslında toplamda bir kayıplar ayı. Çok kaybımız var bu ayda. Bunlara son eklenen de Lefter oldu. Lefter e, her ölüm erken ölümdür denir ya Uzun bir hayat sürdü, ama sanılmasın ki çok yaldızlı bir hayattı. Güzel olan, sevindirici olan, onun cenazesinde farklı renklerin buluşmasıydı. Umduğumdan az da olsa Fenerbahçe Stadında yan yana siyah-beyazlı bir formayı görmek de mutlu etti bizi sarı-kırmızılı bir formayı da görmek bizi çok mutlu etti. Boşuna değil bir pankart açılmıştı. Ben de gazetedeki izlenim yazımı o başlığa koydum. Lefter diye yazılır, Barış diye okunur. Bu kadar birleştirici bir kişiydi. Zamktı bağış erten de deyimiyle o. Şimdi Lefter Küçükhan Dunyades'i ebedi yolculuğuna Benabahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na düzenlenen e, törenle uğurladık. Yani o kadar laf lafı açıyor ki bakın Lefter'in ebedi yolculuğuna uğurlandığı Şükrü Saracoğlu Stadı bu isim bile Şükrü Saracoğlu Lefter üzerine bile yani şurada oturup 5 saat konuşabiliriz. Garip, hayatın cilvesi. Onun kaldırıldığı stat da adını veren kişi aynı zamanda bu ülkede varlık vergisi gibi bir acının acılar silsilesinin yaşanmasına sebep olan kişilerden biri. Dönemin maliye bakanlarından, hariciye bakanlarından aynı zamanda. İşte o yüzden de bir tartışma bir açıldı. Zaman zaman dile getiriliyordu. Acaba mümkün müdür Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu istadına Lefter Küçük Andoniadis ismi verilebilir mi? Verilse çok büyürüz. Kalbimiz, gönlümüz ferahlar. Bu konuda çok umutlu değilim. Hala Fenerbahçede Fenerbahçe ile Dere yakındaki kamp tesislerine Lefter Küçük Andoniadis kamp tesisleri deniliyor. Onu hatırlatalım. Ama Gönül Busta'da onun adını verilmesini istiyor. Madem sivilleşmekten söz ediliyor. Şu her yere devlet adamı isim verilen ülkede biraz biraz tırnak içinde söylüyorum. Sıradan halk kahramanlarının da bu futboldan sanattan da olabilir isimleri verilsin. Etrafımızdaki bütün isimler yer yurt. Meydan, bulvar isimlerin çoğu siyasetçilerden. Yani zannedersiniz ki bu memlekede siyasetçilerden başka, askerlerden başka hizmet eden olmamış. Oysa ki bir sanatçı da, bir futbolcu da, bir müzisyen de, bir ressam da herkes e, kendi çapında, alanında hizmet ediyor. Ama en azından Büyükada'yla Kadıköy arasında sefer yapan bir vapura verilse onu da şık bir hareket olarak alkışlarız. Defterin adı. Lefter Küçük 55 senesinde Fenerbahçe'ye geliyor. 64 senesine kadar oynuyor. Yunanistan milli takımından davet aldığı halde Türkiye milli takımında oynamayı seçiyor. E, futbol hayatını çok sonunda Ayak takımında da forma giyiyor. Hocalığını yapıyor. Ayak e, İstanbul'dan göçüp giden bir takım. Bu anlamda da yine bir ilişki var, bir köprü var. E, hep anlatılır. İşte bazı yazınlarda denilir ki işte 6-7 Eylül olaylar olduğu zaman Lefter bunlardan bir sıkıntı yaşamadı bu olaylarda. Halbuki yaşanmış. Bazıları onun kapısını da çalıp linç etmeye kalkışmış. Saldırmaya çalışmış. Milli takımın kaptanı Lefter Küçük Andoniades'in. Acılar bizi büyütür. ve Bizi olgunlaştırır. Ama bunun da bir, bunların da bir sonu olmalı. İşte 56'dan 55'ten günümüze kadar sürüyor çeşitli acılar hala bu coğrafyada maalesef. Lefter çok büyük bir mesaj verdi işte ölümüyle. Giderken bile hayata güzel bir gol attı. Boşuna dememişler zaten. Ver leftere yazsın deftere. O da Hayatta veda ederken yine yazdı. Türkiye barış içinde kardeşçe yaşasın diye bir gol attı. Lefter Küçük cenaze törenine başbakan da geldi. Az Yıldırım mektup yollamıştı. Biraz daha detaylara kısa bir aradan sonra girelim.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 Gülümse. Belki şehre bir film girir, bir güzel orman olur. Yazılarda iklim değişir, ak deniz olur, gülümse. Tut git karnıbacısını, anneme küstüm.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 Tut yıkarmı acıksın, anneme küstüm, tüm şehir bana küstü. Bir kedim bile yok, anlıyor musun, hadi gülümse. Tut yıkarmı acıksın, anneme küstüm, tüm şehir Kedim bile yok anlıyor musun, hadi gülümse. Belki şehre bir film gelir, bir güzel orman olur. Yazılarda iklim değişir, akdeniz olur gülümse. Radyo Hava'ndasınız. paslaşmalar devam ediyor. Ben Kenan Başaran. Evet, e, Lefter'in cenaze törenine Başbakan geldi. Erdoğan, eee Barkovizyon'da görünür görünmez, daha doğrusu stadın skorbordunda görünür görünmez bir protesto yükseldi statta. Daha sonra Ali Koç as başkan mikrofonu aldı. Ve buraya gelen herkesin misafirleri olduğunu, acılarını paylaşmaya geldiğini hatırlatarak üstü kapalı olarak lütfen protesto yapmayın demeye getirdi. Buna rağmen Başbakan Erdoğan geldi, saygı duruşunda bulundu. Şeret tribününe dönerken bir protesto daha oldu. Yani Başbakan Erdoğan 2010 senesinin 15 Ocağı'nda Türk Telekom Arena'da ıslıklanmıştı Galatasaraylılar tarafından. Aynı tarihte bir yıl sonra da Şükrü Saracoğlu'nda ıslıklandı. Tabi bu neden oldu? Malumumuz sürmekte olan Şike davasından ötürü oldu bu. Fenerbahçeli bazı taraftarlar bu davanın siyasi olduğunu düşünüyor ve bunun sorumlusu olarak da elbette ki mevcut iktidarı gösteriyor. Haklı haksız. Ee, diğer yandan Aziz Yıldırım cezaevinden yaptığı açıklamalarda e, siyasetle iktidarla aralarının açılmasına karşı karşıyaymış gibi gösterilmesine itiraz ediyor. Nihayetinde Lefter'in cenazesine katılan bütün devlet büyüklerine teşekkür ederek bu mesajı bir kez daha pekiştirdi. Lefter'e yazdığı ama sağlığında yetişmeyen yaşarken yetişmeyen mektubu statta okundu ve hakkını helal etti. Çünkü Lefter de ona mektup yollamıştı daha önce ve o mektupta başkandan helallik istemişti. Aziz Yıldırım'ın kendisine yaptıklarını asla unutmayacağını söylemiş. Ne kadar ömrüm kaldı bilemiyorum ama inşallah görüşürüz demişti. Gerçekleşmedi. Son zamanlarda biliyorsunuz bu cezaevlerinde bir sürü insan var ve kimisi eşini kaybediyor, kimisi yakını kaybediyor ve hep tartışılıyor. Acaba bu cenazelere en azından özel izinle çıkıp gelemezler mi bu insanlar diye bu tartışılmaya devam ediyor. En son Aziz Yıldırım defter içinde konuşuldu, tartışıldı. Lefter Küçük Andoniadis bizim e, yaştaki insanların futbolunu izlemediği, göremediği bir kişi ama dilden dile, kulaktan kulağa hep duyduğu bir isim. Yani ben futbolla haşır neşir olduğum günden beri Lefter Küçük Andoniadis'in adını duyuyorum. Benim için o sözel tarihtir. Yani sözlü tarihtir. Sözlü tarihin efsanelerindendir. Biz onun büyük bir futbolcu olduğunu duyduk. Görmedik, izleyemedik ama duyduk. Ama şahitlik edenler de var. Ve biz de onlara güveniyoruz elbette. Kaldı ki tarih orada yazılı duruyor. Büyük bir kayıp Futbolculuk bir yanı başka bir şey de bize anımsatıyor. Küçük Andoniyaris kayıplar dedim ben arkasından yazdığım bir kısa veda yazısında. Çünkü futbolumuzda eskiden Küçük Andoniyaris benzeri çok soyadı taşıyan futbolcular vardı. Boyacian, Garbis vesaire vesaire sporumuzda birçok Azınlıklardan bildiğimiz birçok sporcumuz vardı ve ay yıldızı forma içinde mücadele ediyorlardı uluslararası alanda. Artık yok, kalmadı, çok az, çok az. Dileriz tekrar şu alırlar, tekrar var olurlar ve kayıplarımızı telafi etme şansımız olur. Güle güle diyoruz Lefter'e ve umutlanıyoruz, neden onu da final bölümde söyleyeceğim. Damlalardır gözlerimiz şeffaf temiz Damlalardır şeffaf temiz Damlalardır da gözlerimiz Bir ruman içinde o kadar birleşti ki Kaynayan suda buzunu nasıl eritirseniz Birbirimizde öyle kaybolduk. Kaynayan suda buzul nasıl eritirseniz. Birbirimizde öyle kayıp. Dağlarında gözlerimiz Bir ruman içinde o kadar birleşti ki Kaynayan suda buzunu nasıl eritirseniz Birbirimizde öyle kayboldu Kaynayan suda buzunu nasıl eritirseniz Birbirimizde Öyle kayboldu Ben Kenan Başaran. Paslaşmalarda tekrar birlikteyiz. Final bölümündeyiz. Umutlanıyoruz dedim. Lefter'e veda ederken. Şundan dolayı. Arda Turan. Arda Turan Farkında olan bir çocuk. Farkında olan bir futbolcu. Bu ülkenin siyasetine dair de bir iki kelime ediyor. Üstelik siyasetçi olup meclise giden futbolculardan daha zekice, daha gerçekçi, daha yüreğe dokunan, akla ve gönüle hitap eden sözler sarf ediyor Arda Turan. Şimdi İspanya'da Real Atletico Madrid'te oynuyor ve oradaki özgürlük ortamının da verdiği bir heyecanla, gerçi burada da konuşuyordu ama bazı şeylerin fakat biraz daha iyi varmış da olabilir. Konuşuyor, ediyor. Aklı, fikri hala bu ülkede. Haksızlıkları dile getiriyor. Güzel şeyler söylüyor Arda. Geçen cumartesi günü NTV Spor'a bağlandı ve Ankara gücülü futbolcuların verdiği onur mücadelesine destek attı. Lefter için bütün Türkiye'nin başı sağ olsun dedi. Sadece Fenerbahçelerin değil. Herkesin başı sağ olsun dedi. Ve Dedi ki fakat dedi insanlar yaşarken de değer verelim. Mesela dedi Galatasaray'ın bayrak olmuş kaptanı Bülent korkmaz. Bu kulüpten dedi küserek ayrıldı. İyi uğurlanmadı dedi. Doğru. Daha sonra bazı Galatasaray taraftarlar Arda bu kulüp dediği için bir protesto kampanyası başlattılar sosyal medyada. Allah Allah. Bu kulüp deyince niçin alınganlık gösteriyorlar anlamıyorum. Bu kadar güzel laflar etmiş, açıklamalar yapmış bir eski futbolcuların alkışlayacaklarına bu kulüp dediği için alınganlık gösteriyorlar. Kusura bakmasınlar ama bence yani galiba bu sene ezeli rakabetin yarattığı bir boşluk var. Bunu kendi kendilerine kavga ederek doldurmak istiyorlar. Ayıptır diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ve Arda bu kulüp dediği için özür dilemek zorunda kalıyor. Bugün Radikal'de yazdım, yazdı da söyledim. Bu kulüp kelimesini alınanlar şike iddianamesini okusun. Başkanların kendi kulüpleri yani bu kulüpler için kullandığı ifadeleri baksın da ondan sonra Arda'ya laf etsinler edep yahu demekten başka bir şey gelmiyor içimden. Evet bu hafta böyle. Lefteri andık. Lefteri uğurladık. Arda'yla kaça girdik. Süper Lig'den sadece 1-2 skor verip geçelim. Beşiktaş haftanın en göze batan maçında Bursa Sporu İstanbul'da 3-1 yendi. Galatasaray Karabükspor'u 5-1 yendi ve Fatih Terim eski bir öğrencisi olan Arif Erdem'den sonra Bülent Korkmaz'ın takımını da yenerek Radikal'in manşetine de gönderme yapalım. Evlatlarını bir bir yemeye de devam ediyor. Terim devrimi diyelim. Fenerbahçe ise bu arada Trabzonspor'a önce değineyim. Trabzonspor Burak Yılmaz'ın sırtında Esmeye, yürümeye devam ediyor. Burak Yılmaz olağanüstü performans sergiliyor. 21 gole uğraştı. Kendi kariyer rekorunu kırdı ve ve e, 3 puanı getiren en önemli oyuncu oldu. Samsun Spor'la oynanan Karadeniz derbisinde. 2 gol 1 asist yaptı. Olcan adında Trabzon'la ilk golünü attı Bu arada 3 mücadelede. Bu arada bir penaltıda da kaçırdı. Burak Yılmaz. Fenerbahçe ise Manisa deplasmanında ecel terleri döktü. Ama 90. dakikada Yiğit'in kendi kalesine attığı golle 2-1 galip gelmeyi bildi ve bu buhranlı günlerde kazanmayı Başararak en azından Lefzer'in yasıyla gittiği Manisa'dan bir nevze olsun. Şen döndü diyebiliriz. Düşme altında Ankara gücü Sivas Spor'a 3-0 yenilerek ligde kalma mutlarını zayıflatıyor. Bir iki iyi oyuncusu var Turgut Doğan Şahin. O da gitti gidecek. Ona da transfer etmek istiyorlar. Onun dışında Eskişehir Spor e, Gençler Birliği'ne kaybetti 2-1 ve Ersun Yanal ikinci yarıda sadece 1 puan alabildi. Bu Ersun Yanal için çok kötü bir durum. Çünkü daha önce de Manisa Spor'la küme düşme hattına düşmüştü. Takım bırakmak zorunda kalmıştı. Asılı bu e, Ersun Yanal için iyi bir durum değil. Büyükşehir Belediye Spor'da Abdullah Avcı'nın boşluğunu bir türlü dolduramıyor. Arif Erdem henüz takıma hakim olabilmiş değil. Ee, öyle ki bu hafta söylediği laflar yenilir, yutulur gibi değil. Ne dedi? Kahveden 11 adam toplasak daha iyi oynarız diye. O İlk haftalarda ilk dörde girebilir, playoff oynayabilir dediğimiz Anadolu takımları şu aralar çok kötüler. Bunu belirtelim ve haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran